Zahir ve batınımızı emvari imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Bizleri iç ve dış bütünlüğüne ila eyle. İçimizi dışımızdan daha hayırlı eyle. Zahirimizi ıslah eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiab eyle. Amin. Bu hormati seyyidin mürselin.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 Pratik hayattaki durumu sadece önümüzdeki yıllarda müyesser olacak inşallah. Bununla beraber başlattığımız haç bahsine dair her mesele olduğu gibi icmali manayı ve mevzumuzun esrarını bir iki sohbetle daha ben arz etmede fayda mülaze ediyorum.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 Rabbin yalan çıkarmayacağına, bizi bu mevzuda ters edip, haib ve hasir olarak geriye döndürmeyeceğine, recamız çok kavidir, zannımız çok kavidir, bizi zannımızda yalan çıkarmaz Rabbimiz, kerem rahmetiyle. Bu derste de kısaca, naslar karşısında terhib ve terhib üzerinde duracağım Teala. Hac, tıpkı sair erkanı İslamiye gibi muhkem bir farzdır. Yapılmaması insanı baş aşağıya götürür. Yapıldığı zaman da alay kemalata çıkarır. Onun için hadisin senetine dokunulsa fihi mekal dinsa bile. Bir hadisi şerifte Faruk Aynat Efendimiz.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 İç âlem tamamen dışa döküldüğüm, yaptığınız şeylerle bir mahiyeti, mümessele olarak temesül edip Rabbinizin karşısına çıktığınız zaman, yani amellerinize temesül edip insan olduğunuz zaman, ancak amellerinize göre bir boy ve boz kesbettiğiniz zaman, iç âlemin size şekil olduğu zaman, siz müslüman olarak temesül edin.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 fakat onun yolunu bulmayı kesvi olarak inşallah beşer kazanır, beşer başarır. Siz bir yola gireceksiniz, bir yola gireceksiniz ki orada Allah size Celle Celalhu o yolu yürütecek ve arzu ettiği murat buyurduğu hava ve hüviyeti verecek. Öyle bir yola gireceksiniz ki yürüdüğünüz katettiğiniz o yoldan alacağınız rekler.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 Meydana getirecek nekler alacaksınız. Öyleyse bir bakıma şu hadisi şerife meseleyi tatbik edebiliriz. Temutuna kema taşyon ve tuşşarun kema temutun. Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? İçten mi dıştan mı? Kalbimi cismanım ruhani mi yoksa kışra kabuğa bağlı bir hayat mı? Öyle öleceksiniz.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 Fahri kainat Efendimiz dilerse Yahudi olarak ölsün, dilerse Nasrani olarak ölsün. Yani o Müslüman olarak ölmenin yolundan çıkmış demektir. Yani inhiraf etmiş demektir. Yani alacağı renk şeytanı mesrur ve memnun, Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı mahzun, meleği mahzun edecektir.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 Osmanlı revaklarının sinesine, simasına yazı vermiş, hakkı vermiştir. Ravzayi Tahire'ye giren herkes hemen bu yazıyı görür. Hazreti Ömer radıyallahu Teala'nın Hazretleri bu mevzuda hassasiyetini şöyle ifade eder. Haşa ki Hazreti Ömer kendi kendine bir şey konuşmuş olsun.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 İşin büyüklüğünü ve ihtişamını müşahede edeceksiniz. O alem şumur, tabakat beşer çapında hususuyla alem İslam İslam'ı içine alacak ihtifale herkesin gitmesinin nasıl büyük bir ehemmiyet taşıdığını anlamış olacaksınız. Gideceksin, alem İslam çap ve zaviyesinde alem İslam'ın meselelerini müzakere edeceksin.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 haç gibi ubudiyeti kübradan onları mahrum etmiştir. Herkesin hem hal ve hem ağız olarak hep beraber lebeyk Allahümme lebeyk deyip şahsi ubudiyetini az görüp başkalarının kulluğunu kendi adını Allah'a takdim etme gibi mualla bir mevkide Rahman ve Rahim olan Allah'ın Rahmaniyet ve Rahimiyet arşına yükselmesine mani olmuştur.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 Senelerden beri, asırlardan beri gönülden yapamadığımız, yapamayacağımız haccı gönülden, kalpten ve ruhtan eda etmeliyiz. Onun manasını tam tahakkuk ettirmeliyiz ki Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri geçmiş günahlarımıza keffaret kılsın ve bizi imanımıza inşallah liyakatımız olan o muallâ mevkiye çıkarsın.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 Yatina min kulli fajin amiq. şu Mekke'nin yüce ve yüksek bir tepesine. Ezan okuyor gibi bütün insanları davet et. Yaya, piyade ve süvari gelsinler hacca. Semiz atlar üzerinde veya arık atlar üzerinde, zayıf atlar üzerinde koşturup gelsinler. Geniş imkanlarla, dar imkanlarla gelsinler.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 Raca كَيَوْمَ وَلَدَتُ اُمْمُهُ Başka tevcih ile, كَيَوْمِ وَلَدَتُ Bir kimse haç yapar, maksudun, matlubum sensin diye Allah yoluna çıkar, Kâbetullah'a gider, etrafında pervane gibi pervaz eder, o yetmiyor gibi Safa merve arasında Mecnun gibi koşar, o yetmiyor gibi kalkar Arafat'a tırmanır,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 Selam kapısından selam verip girdikten sonra, veda kapısından elveda diye ayrılırken, gönülde öyle bir mana, öyle bir iz bırakır ki Kâbetullah bunu tarif etmek ve dile getirmek mümkün değildir. Kul tam bir inkiyat içinde, Rabbin davetine İbrahim müezzinliği altında davet edilen bu namaza icabet eden,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 manasıyla edayı muvaffak eylesin ve müyesser eylesin. Kim kendisine hac farz olur, bu farz hacı Allah için eda etmeye teşebbüs ederse geriye döndüğü zaman anadan doğmuş gibi günahlardan arınmış olarak döner diyor. Farik Kainat Efendimiz. Zira hac ve gazi Allah'ın vefdi müsaviri ve zairidir.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 مَا لِعِبَادِكَ inhum زَارُوكَ ف۪ي <gülüyor> بَيْتِكَ Allah'ım, kulların seni senin evinde ziyaret ettikleri zaman, onlara vereceğin şey nedir? Allah şöyle buyurur. لِكُلِّ زَائِرٍ حَقُّنَا لَلْمَزُورٍ Haşa ki Allah'a karşı bir hakkımız olsun. Fakat Rahmaniyet ve Rahimiyetine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 Başka bir basiret, başka bir menfez gibi karşımıza çıkınca Cemalullah karşımızda mütecelli olunca o zaman kabetullah ziyaret, hacerül esvede yüz sürüş, mültezime yüzünü yere koyma ve eşi öpme gibi şeylerin sana getirdiklerini harizvamik olarak anlayacaksın, anlayacaksın mihmandarının sana yaptığı iyilikleri. Rüyyet-i cemal binlerce sene cennetin nimetlerine mürecceh olan Hazreti Allah tecelli ettiği zaman Aliülkarinin karinin ifadesiyle فَيَنْسَوْنَا Naime اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَا لِعْتِزَالِ Onu gördükleri zaman cennet nimetlerini unutacaklar. Ehli itizale bin ve il ve bin husran olsun. Biz inanıyoruz ki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 Büyük devlet adamı ve erkanı harbi, gönlümde iman ateşi yanınca Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam'ı ziyarete karar verdim. O ziyarete karar verdiği gün, başka bir vadiden İslam'ın yüzünün akı sayılacak Halid İbni Velid o da karar vermiş. Mekke bir karanlık gecesini karanlık devrinde yaşarken, karanlık bir kapıdan Halid İbni Velid çıkarken,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 Helo 15 gün 20 gün beklediğim halde Rabbim buna şahittir.